Tahliller. Uzun bir ayrılıktan sonra belki 27-28 sene oldu üstadı görmeyeli. Onu görmek, mübarek simasını doya doya seyretmek için her zaman gidip ziyaret etmek istediğim halde meşguliyetten bir türlü vakit bulamadım. Fakat o kalplerde yaşadığı için manevi varlığıyla daima beraberdik. Bu, gönüllerdeki ihtiyacı bir dereceye kadar tatmin etmez miydi? Kendisini görüp kucaklaştığımız zaman, onun nurani simasının verdiği zevk, maddi hasretin de ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Üstadla tanışmamız 40 seneyi geçti. O zamanlar hemen her gün idarahaneye gelir, Akifler, Naimler, Feritler, İzmirlilerle birlikte saatlerce tatlı tatlı musahabelerde bulunurduk. Üstad kendine mahsus şivesiyle yüksek ilmi meselelerden konuşur. Onun konuşmasındaki celadet ve şehamet bizi de heyecanlandırırdı. Harekulade fıtri bir zeka, ilahi bir mevhibe, en mudil meselelerde zekasının kudret ve azameti kendisini gösterir. Daima işleyen ve düşünen bir kafa, nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız Kur'an, bütün feyz ve zeka kaynağı bu. Bütün olemalar doğrudan doğruya bu kaynaktan nebean ediyor. Bir müctehit, bir imam kadar rey sahibi, kalbi bir sahabi kadar imanla dolu. Ruhunda Ömer'in şehameti var. Yirminci asırda devr-i nefsinde yaşatan bir mü'min, bütün hedefi iman ve Kur'an. İslam'ın gayetül gayesi olan tevhid ve Allah'a iman esası, onun ve Risale-i Nur'un en büyük umdesidir. Devr-i saadette, Müslümanlığın ilk kuruluş zamanlarında olsaydı, Hazreti Peygamber Kâbe'deki putların parçalanması vazifesini ona verirdi. Şirke ve putperestliğe o derece düşmandır. Mücadele ile gönüllerde iman ve Kur'an hakikatlerini yerleştirmek için geçen uzun bir asra yakın bir ömür. Fazilet ve şerametle geçen bir ömür. Harp meydanlarında mücahitlerin önünde kılıç elinde dimdik ayakta düşmana saldıran bir kahraman. Esarette Düşman kumandanına karşı koyan bir kahraman. İdam sehpasında düşman kumandanını düşündüren, insafa getiren bir kahraman. Millet ve memleket için canını vermekten zerre kadar çekilmeyen bir fedai. Fitnenin, bozgunculuğun en müthiş düşmanı. Milletin menfaati için her türlü zulme, işkenceye tahammül ediyor. Ona zulmedenlere beddua bile etmez. Onu zindanlara atanlara, ancak salah ve iman temenni eder. Gaye uğrunda ölüm onun için basit bir şeydir. Kendisi bir çanak çorba, bir bardak su, bir lokma ekmekle tegaddiye eder. Elbisesi pek basit ve fakiranedir. Beyaz Amerikan bezinden pamuklu bir hırka, çamaşırını kirlenmeden değiştirir ve temizletir. Temizliğe fevkalade itina eder. Kağıt parayı tutmaz ve üstünde taşımaz. Ma'melek namına dünyada hiçbir şey yok. Kendi için yaşamaz, cemiyet için yaşar. Yapısı ufak tefektir, fakat heybetlidir, haşmetlidir. Gözleri birer şemsi taban gibi nur saçar. Bakışları şahanedir. Maddeten belki dünyanın en fakir adamıdır fakat maneviyat aleminin sultanıdır. 80 küsür senenin alamı yüzünde bir buruşuk yapamamış, yalnız saçlarını artmıştır. Rengi pembe-beyazdır, sakalı yoktur, bir delikanlı kadar zindedir. Halim ve selimdir. Fakat heyecana geldiği zaman bir aslan tavrı alır, iki dizinin üstüne doğrulur, bir şahenşah gibi konuşur. En sevmediği şey siyasettir. Otuz beş senedir bir gazeteyi eline almış değildir. Dünya şuunu ile alakasını kesmiştir. Akşam namazından sonra ferdası öğleye kadar kimseyi kabul etmez, ibadetle meşgul olur pek az uyur talebelerini de siyasetten şiddetle men eder. Memleketin her tarafında 600 bini mütecaviz belki 1 milyonu bulan talebeleri memleketin en faziletli evlatlarıdır. Üniversitenin muhtelif fakültelerinde müsbet ilimler tahsil eden şakirtleri pek çoktur. Yüzlercedir, binlercedir. Hiçbir nur talebesi yoktur ki sınıfının en faziletlisi, en çalışkanı olmasın. Memleketin her tarafında bulunan bu yüzbinlerce Risale-i Nur talebesinden hiçbirinin, hiçbir yerde asayiş muhil hiçbir hareketi, hiçbir vakası yoktur. Her Nur talebesi, hükümetin, nizam ve intizamın tabii birer muhafızıdır, asayişin manevi bekçisidir. İstanbul seyahatinden mustalip olup olmadığını sordum. Bana ıstırap veren dedi, yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi, onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse iman kalesi tehlikededir. İşte benim ıstırabım, yegane ıstırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakketleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da iman kalesinin istikbali selamette olsa. Yüzbinlerce imanlı talebeleriniz size âti için ümit ve teselli vermiyor mu? Evet, büsbütün ümitsiz değilim. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garb'ın çürümüş, kokmuş, tefessü etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin taze iman esasları ile mi? Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Risale-i nuru anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni, skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben, bütün müsbet ilimlerle, asr hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum. Bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserler telif eyledim. Fakat ben, öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki İslam cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var.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 Ben, cemiyetin imanını kurtarmak yolunda, dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. Seksen küsür senelik bütün hayatımda, dünya zevkinamına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm, harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divana harplerde, bir cani gibi muamele gördüm, bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim, türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Benim fıtratım zillet ve hakarete tahammül etmez. İzzet ve şehamet-i İslamiye beni bu halde bulunmaktan şiddetle men eder. Böyle bir vaziyete düşünce, karşımda kim olursa olsun, isterse en zalim bir cebbar, en hunhar bir düşman kumandanı olsa, tezellül etmem. Zulmünü, hunharlığını onun suratına çarparım. Beni zindana atar yahut idam sehpasına götürür, hiç emniyeti yoktur. Nitekim öyle oldu. Bunların hepsini gördüm. Birkaç dakika daha o hunhar kumandanın kalbi, vicdanı zulümkarlığa dayanabilseydi, Sayit bugün asılmış ve masumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı. İşte benim bütün hayatım böyle zahmet ve meşekkatle, felaket ve musibetle geçti. Cemiyetin imanı, saadet ve selameti yolunda nefsimi, dünyamı feda ettim. Helal olsun. Onlara beddua bile etmiyorum. Çünkü bu sayede Risale-i Nur, hiç olmazsa birkaç yüz bin yahut birkaç milyon kişinin adedini de bilmiyorum ya öyle diyorlar. Afyon savcısı 500 bin demişti. Belki daha ziyade, imanını kurtarma vesile oldu. Ölmekle yalnız kendimi kurtaracaktım. Fakat hayatta kalıp da zahmet ve meşekkatlere tahammül ile bu kadar imanın kurtulmasına hizmet ettim. Allah'a bin kere hamdolsun. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına, bir said değil, bin said feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmağa razıyım, Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül gülistan olur. Hazret, coşmuştu. Bir dağ gibi lavlar saçıyordu. Bir fırtına gibi gönül denizini dalgalandırıyordu. Bir şelale gibi haşmetli zemzemlerle, ruhun en derin noktalarına çarpıyordu. Çok heyecanlanmıştı. Millet kürsüsünde coşmuş bir hatip gibi devam ediyor, sözünün kesilmesini istemiyordu yorulduğunu hissettim bu heyecanlı bahsi değiştireyim dedim mahkemede sıkıldınız mı diye sordum dini tedrisata kadınlarımızın muhterem hemşirelerimizin terbiye-i islamiye dairesinde iffet ve şereflerini muhafaza etmelerine taraftar olmanın bir suç olduğuna dair kanunlarda bir madde var mı kalbe gelen hakikat gibi tabirleri de şahsi nüfuz temini maksadına delil göstermelerinin manasını da bu ilimle Hukukla meşgul doçentlerden sorarım. Üstadla görüşmemiz çok uzamıştı. Müsaade alıp ayrıldığım zaman vakit hayli geçmişti. 1952 Eşref Edip Said Nur ve Talebeleri Bahtiyar bir ihtiyar var. Etrafı, sekiz yaşından seksen yaşına kadar bütün nesiller tarafından sarılmış. Yaşlar ayrı, başlar ayrı, işler ayrı. Fakat bu ayrılıkta gayrılık yok. Hepsi bir şeye inanmış. Allah'a. Alemlerin Rabbi olan Allah'a. Onun ulu peygamberine, onun büyük kitabına Kur'an henüz yeni nazil olmuş gibi, herkes aradığını bulmuş gibi bir hal var onlarda. Sait Nur ve talebelerini seyrederken insan kendini adeta asr-ı saadette hissediyor. Yüzleri nur, içleri nur, dışları nur. Hepsi huzur içindeler, temiz, ulvi, sonsuz bir şeye bağlanmak, her yerde hazır, nazır olana alemlerin yaratıcısına bağlanmak, o yolda yürümek, o yolun kara sevdalısı olmak. Evet, ne büyük saadet! Sayit Nur üç devir yaşamış bir ihtiyar, gün görmüş bir ihtiyar. Üç devir: Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, Cumhuriyet. Bu üç devir büyük devrilişler, yıkılışlar, çökülüşlerle doludur. Yıkılmayan kalmamış, yalnız bir adam var. O ayakta, şark yaylalarından, güneşin doğduğu yerden İstanbul'a kadar gelen bir adam. İmanı ı sıradağlar gibi muhkem. Bu adam, üç devrin şerirlerine karşı imanlı bağrını siper etmiş. Allah demiş, Peygamber demiş, başka bir şey dememiş. Başı ağrı dağı kadar dik ve mağrur. Hiçbir zalim onu eğememiş, hiçbir alim onu yenememiş. Kayalar gibi çetin, müthiş bir irade, şimşekler gibi bir zeka işte Sait Nur. Divan-ı Harfler, mahkemeler, ihtilaller, inkılaplar onun için kurulan idam sehpaları, sürgünler bu müthiş adamı, bu maneviyat adamını yolundan çevirememiş. O, bunlara imanından gelen sonsuz bir kuvvet ve cesaretle karşı koymuş. Kur'an-ı Kerim'de, inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. âl İmran Suresi Ayet 139 buyuruluyor. Bu Allah kelamı, sanki Said Nur'da tecelli etmiş. Mahkemelerdeki müdafalarını okuduk. Bu müdafalar bir nefs müdafası değildir. Büyük bir davanın müdafasıdır. Celadet, cesaret... Zeka eseri, şaheseri. Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hakir gördüğü için değil mi? Said Nur en az bir Sokrattır. Fakat İslam düşmanları tarafından bir mürteci, bir softa diye takdim olundu. Onlara göre büyük olabilmek için ecnebi olmak gerek. O, mahkemelerden mahkemelere sürüklendi. Mahkumken bile hükmediyordu o hapishanelerden hapishanelere atıldı. Hapishaneler zindanlar onun sayesinde Medrese-i Yusufiye oldu. Said nur, zindanları nur, gönüllerin nur eyledi. Nice azılı katiller, nice nizam ve ırz düşmanları bu iman abidesinin karşısında eridiler, sanki yeniden yaratıldılar. Hepsi halimselin müminler haline, hayırlı vatandaşlar haline geldiler. Sizin hangi mektepleriniz Hangi terbiye sistemleriniz bunu yapabildi yapabilir. Onu diyar diyar sürdüler. Her sürgün yeri onun öz vatanı oldu. Nereye gitse, nereye sürülse etrafı saf, temiz müminler tarafından sarılıyordu. Kanunlar, yasaklar, polisler, jandarmalar, kalın hapishane duvarları onu mümin kardeşlerinden bir an bile ayıramadı. Büyük mürşidin talebeleriyle arasına yığılan bu maddi kesafetler din Aşk, iman sayesinde letafetler haline geldiler. Kör kuvvetin, ölü maddenin bu tahdit ve tehditleri, ruh aleminin ummanlarında büyük dalgalar meydana getirdi. Bu dalgalar, köy odalarından başlayarak, yer yer her tarafı sardı, üniversitelerin kapılarına kadar dayandı. Yıllardır mukaddesatları çiğnenmiş vatan çocukları, mahvedilen nesiller, imana susayanlar, onun yoluna onun nuruna koştular. Üstadın nur risaleleri elden ele, dilden dile, ilden ile ulaştı, dolaştı. Genç ihtiyar, cahil müneber, sekizinden seksenine kadar herkes ondan bir şey aldı, onun nuruyla nurlandı. Her talebe, bir makine, bir matbaa oldu. İman tekniğe meydan okudu. Nur risaleleri, binlerce defa yazıldı, teksir edildi. Gözlerinin nuru sönmüş, İç alemlerinin ışığı sönmüş, harabeye dönmüş olan körler, bu nurdan, bu ışıktan korktular. Bu aziz adamı, dillerden hiç eksik etmedikleri, inkılaba, layıklıya aykırı hareket ediyor diye, tekrar tekrar mahkemeye verdiler. Tekrar tekrar hapishanelere attılar. Kaç kere zehirlemek istediler. Ona zehirler panzehir oldu. Zindanlar dersane, onun nuru, Kur'an'ın nuru. Allah'ın nuru vatan sınırlarını da aştı. Bütün alemi İslam'ı dolaştı. Şimdi Türkiye'de her teşekkülün vatanını seven herkesin önünde hürmetle durması lazım gelen bir kuvvet vardır. Sait Nur ve talebeleri. Bunların derneği yoktur, lokali yoktur, yeri yoktur, yurdu yoktur. Partisi, patırdısı, nutku, alaişi, numaişi yoktur. Bu bilinmezlerin, ermişlerin Kendini büyük bir davaya vermişlerin, şuurlu, imanlı, inanlı kalabalığıdır. Osman Yüksel serden geçti.